Türkçe Masalları Uçan Sandık O gün çok güzel bir günmüş. Güzel bir yol, güzel bir pazar yeri, altından yapılma bir veranda. Bir dakika, altın bir veranda mı? Ha, burası zengin tüccarın evi. Eğer bu masalı size anlatmazsam çok yazık olur. Hayır, bu masal tüccarla ilgili değil ama... Tüccar bu masalda epey önemli bir kişi. Bu tüccarın o kadar çok parası varmış ki bütün sokağı gümüşlerle kaplayabilirmiş. Ama o bilge bir adammış ve zeki bir iş adamıymış. Parasını nasıl harcayacağını ve nasıl biriktireceğini iyi bilirmiş. Bu tüccarın Sven adında bir oğlu varmış. Ama Sven tembel mi tembel bir çocukmuş. Kahvaltı vakti. Teşekkür ederim. Günaydın babacığım. Günaydın oğlum. İyi uyumuşsundur umarım. Evet iyi uyudum. Altın çarşaf normal çarşaftan çok daha iyiymiş. Ama o yakut taşları sökmemiz gerekiyor bana kalırsa. Bana batıyorlar. Ah Sven. Yakutlarla işlemeli altın çarşafa ihtiyacın yok senin. Ne fark eder ki baba? Biz zenginiz. Hatta bugün arkadaşlarım için bir eğlence düzenliyorum. Arkadaşlarımdan birine büyük bir tekne satın aldım. Bunu kutlamak istiyorlar. Bir arkadaşına bir teknemi satın aldım Ve bunu sana bir eğlence verdirerek mi kutluyorlar? Ne biçim arkadaş bunlar böyle oğlum? Beni çok seviyorlar. Benim en büyük insan olduğumu düşünüyorlar. Seni paran için seviyorlar. Herkesi memnun etmeye çalışmaktan vazgeç. Başkaları senin hakkında ne düşünür diye düşünme. Gerçekten sevdiğin şeyi yap. Ee, ama ben başkalarının beni beğenmesini sağlayan şeyleri yapmayı seviyorum. Öyle olmaz mı? Ah, ben seninle ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Her neyse dinle beni şimdi. Bak sana önemli bir şey söylemeliyim. Zaman arasında eski bir sandık var. Ama bu sandık sıradan bir sandık değil. Sen artık büyüyorsun. Yakında servetim sana kalacak. Bütün bunlar hepsi senin olacak. Bugün senden bir söz istiyorum. Ben ölünce ne olursa olsun o sandığı kimseye vermeyeceksin. Anladın mı beni? Ee... Bana söz versen. Evet baba söz veririm. Yıllar geçmiş... Günün birinde tüccar hayatını kaybetmiş. Sven artık yetişkin biriymiş. Babası için üzülüyormuş. Kısa süre sonra babasının servetini devralacak yaşa gelmiş. Ne? Her şey bana mı miras kaldı? Evet Sven, babanın bütün serveti sana miras kaldı. Yani babanın bütün serveti artık sana ait oluyor. Onu akıllı kullan Sven. Ama akıl Sven'i yıllar önce terk etmiş. Gösterişli ve gereksiz bir şekilde para harcamış. Her gün eğlenceler düzenliyormuş. Evi her gün yeniliyormuş. Her gün farklı görünüyormuş. Evi en pahalı antikalarla düşüyormuş. Arkadaşları ondan etkileniyorlarmış. Bu durum Sven'i çok mutlu ediyormuş. Bütün arkadaşları artık Sven'in çok zengin olduğunu ve parasını istediği şeye harcayabileceğini biliyorlarmış. Ama bütün arkadaşları bir şey daha biliyormuş. Sven'in gizli bir yeteneği varmış. Çok iyi öykü anlatabiliyormuş. Sven hiç kimsenin anlatamadığı öyküleri anlatıyormuş. Dinleyenler bu öyküler karşısında adeta büyüleniyormuş. Ondan sonra gökyüzü denizlerdeki ve okyanuslardaki bütün suyu içmiş ve yağmur yağdırmış. Vay canına! Mükemmel! Yağmuru da yağdırdın Sven. Yağmuru yağdırdın Sven. Öyküler anlatarak bir servet kazanacaksın dostum. Heh. Ama zaten servet sahibi değil miyim? Evet tabii ki ama bu para her zaman var olmayacak değil mi? Harcadığın kadarını kazanman gerekmiyor mu? Aa, eğlencemizi bozma şimdi. Hadi. Evet. Şerefe. Şerefe. Eğlenelim. Eğlenelim. Bu eğlenceler birkaç hafta daha devam etmiş. Evet sadece birkaç hafta. Çünkü para kısa sürede tükenmiş. Sven masraflarını karşılamak için antikalarını satmaya başlamış. Ama eğlence düzenlemekten ve dostlarına para harcamaktan vazgeçmemiş. Sonunda o gün gelmiş. İflas ettim. İmkansız. Biraz daha param kalmış olmalı. Patrick yeni bir araba istedi. Hiç olmazsa onu alabilirim Petriye. Olmaz mı? Hayır Sven. Bütün para bitti. Sadece üstündeki o bornoz, ayağındaki o terlikler ve bu eski sandık kaldı. Bunları satsam bile fazla para etmezler. Ah, bütün param tükendi. Yaşayacak bir evim bile yok. Bir yatağım bile yok. Ah, bu da ne? Bir anahtar. Bu boş sandığın bir anahtarı var. Harika. <gülüyor> ha? Ne? Rüya mı görüyorum? Öldüm mü yoksa? Ama bu bir rüya değilmiş ve Sven de ölü değilmiş. Bu sıradan bir sandık değilmiş. Bu sihirli bir sandıkmış. Sven'i dağların ve denizlerin üstünden uçurmuş. Sandık sonunda Türklerin ülkesinde yere konmuş. Sven sandıktan inmiş ve onu bir ağacın altına saklamış. Ardından pazar yerinde dolaşmış. Orada herkesin üstünde bornoz ve ayağında terlik varmış. O yüzden hiç kimse Sven'den şüphelenmemiş. Bir süre dolaştıktan sonra bir saraya rastlamış. Vay canına! Ne kadar da büyük bir ev! Ev mi? <gülüyor> Sen dünyaya yeni mi geldin? Orası bir ev değil. Orası bir saray. Padişah ve karısı kızları prensesle birlikte o sarayda yaşarlar. Prenses mi? Evet tabii ki. Ama padişah ve karısı kızlarının üstüne titrerler. Kimsenin onunla kolayca tanışmasına izin vermezler. İyi. Onların izine ihtiyacım var sanki. Ve hemen prensesi görmeye gitmiş. Prenses uyuyormuş. O kadar güzelmiş ki Sven oracıkta oturup onu seyretmiş. Onu uyurken seyretmek çok hoşuna gitmiş. Ama uzun sürmemiş. Aa, ne? Kimsin sen? Hayır çığlık atmayın. Benim adım Sven. Ben, ben, ben bir meleğim. Evet, aynen öyle. Ben bir sandık meleğiyim. Sandık meleğimizin. Nedir bu tekerleme mi? Öyle bir şey yoktur. Ee, ama var. Ben ta kendisiyim ve tam karşınızda duruyorum. Bu doğru olsa bile benim iznimi olmadan odama girebileceğini nereden çıkardın? Bu ne cüret? Kim olduğun umurumda bile değil. Seni tutuklattıracağım. Hayır lütfen size yalvarırım. Özür dilerim. Haklısınız öyle yapmamalıydım. Biraz merhamet. Kes yalvarmayı. Söyle bana buraya nasıl tırmandın? Ee, e, sandığımla uçtum. Ee, aydan uçtum. Orada güzel şelaleler vardır. Ve göller. Tıpkı gözleriniz gibidirler. Düşünceleriniz deniz kızları gibi yüzüyor gözlerinizde. Ve alnınız kar kaplı bir dağ yamacı gibi. Sizden gözlerimi alamıyorum. Söyleyin prenses, denizlerin ötesinden güzel bebekler getiren leylekleri biliyor musunuz? <gülüyor> Vay canına, harika hikayeler anlatıyorsun, şaşırdım. Prenses, benimle evlenir misiniz? Ne? Senin ne derdin var, daha yeni tanıştık. Birbirimizden hoşlandığımızı sandın. Oh, sen benden hoşlanmışsın. Git artık. Ama neden evlenemiyorum sizinle? Öykülerimi beğenmediniz mi? Hmm, evet beğendim. İstersen iki gün sonra gel ve ailemle tanış. Onlar da öykü dinlemeyi çok severler. Babam neşeli şeylerden, annemse ders veren şeylerden hoşlanır. Öyle bir öykü getirirsen, ben de seninle evlenirim. Heh şimdi oldu. Yakında görüşeceğiz prenses. Sven sandığıyla birlikte ormana geri uçmuş. Bütün günü ve geceyi mükemmel bir öykü yazarak geçirmiş. Daha önce kendini hiç böyle mutlu hissetmemiş. Ne yemiş ne içmiş ne de uyumuş. Kısa süre sonra padişahla ve karısıyla tanışacağı gün gelip çatmış. Nezaket ve heyecan içinde saraya girmiş. Prenses ailesine sandık meleğinden ve anlattığı o mükemmel öykülerden bahsetmiş. Padişah ve karısı daha fazla bekleyememişler. Padişaha ve sevgili karısına en derin saygılarımı sunarım. Ooo tamam tamam. Başla bakalım öyküne. <gülüyor> Bir zamanlar kibritler varmış. Ooo siz burada yenisiniz galiba. Nereden geldiniz? Bizler kibritleriz. Bizler büyük çam ağacından geliyoruz. Bizler en zenginden daha zengindik. Bütün bir yıl boyunca yeşil kalmayı başarabildik. Kuşlar dallarımıza konardı ve bize şarkılar söylerdi. Sonra ormancı geldi ve bizi insanların dünyasına getirmeden edemedi. Ona bir şey diyemem. Herkes bizim ne kadar asil olduğumuzu görmeliydi. Ailemizin asıl direği bir gemiye dönüştü. Bu gemi gerekirse dünyayı dolaşabilir. Biz ise insanlara ışık getirelim diye buraya getirildik. Bu aslında üzücü bir hikaye. Aile birbirinden ayrıldı. Olduğunuz kişiyi gerçekten seviyorsanız, niye bizi etkilemeye çalışıyorsunuz? Ah, lütfen Bay Çakmak Kutusu. Siz sadece bizi kıskanıyorsunuz. Artık burada olduğumuz için hiç kimsenin sizi kullanmayacağını biliyoruz. Siz yaşlısınız. Ateş yakmak için artık size ihtiyaçları yok. Ah! Keşke benim hayatımda bu kadar ilginç olsaydı. Beni en çok kızdıran şey, beni iyi kaba biçimleri. Beni kaşındırıyor. Buradaki diğerleriyle yaptığım sohbetleri dört gözle bekliyorum. Ya! Herkes bizim kadar şanslı değil. Sizin yanışınızı seyretmek çok etkileyici ve güzel bir şey olurdu. Ne? Öyle bir şey deme! Onu söylemek çok berbat bir şey. Siz onu dinlemeyin. Hiç de berbat değil. Biz çok güzel görünüyoruz. Ben onu kastetmemiştim. Sonra bir anda odaya bir hizmetçi girmiş. Herkes bir anda susmuş. Hizmetçi tencereyi ocağın üstüne koymuş ve ateşi yakmak için bir şey aramış. Kibritler kendilerini seçsin diye umut ediyormuş. Çünkü herkesi etkilemek istiyorlarmış. Ve öyle de olmuş. Hizmetçi kibrit demetini almış ve hepsini tek seferde yakmış. Ardından odunların üstüne almış. Kibritler de bir anda alev almış ve odunları tutuşturmuş. Artık bilecekler! Sonra yanıp gitmişler. Yani ana fikrimiz... Etrafındakileri etkilemek için asla kendini yakma. Kendin ol. İşte bu çok doğru. <gülüyor> ne güzel bir hikaye bu. Şahane. Kesinlikle mükemmel hayatım. Kızımızı evlendirebilirsin. Evet evet tabii ki. Hazırlıklar hemen başlasın. Bunu kutlayalım. Ve müthiş bir kutlama olmuş. Bütün şehir gökteki yıldızlar gibi aydınlanmış. Onları etkilemek için daha fazlasını yapmalıyım. Gökyüzünü ben aydınlatmalıyım. Sven ikinci defa düşünmeden sandığının içine havai fişekler doldurmuş. Ve fişekleri patlatmak için havalanmış. Çok güzelmiş ama bir anda... Aaa hayır! Oh, hayır, ben ne yaptım? Artık prensesle buluşamam. Ah, onlar haklıydı. Etrafındakileri etkilemek için asla kendini yakma. Kendin ol. Sven önemli bir ders almış. Öyküler yazıp bunları başka insanlara anlattığında gerçekten mutlu olduğunun farkına varmış. Başka hiçbir şey onu bu kadar mutlu etmiyormuş. Ne para, ne sandık, ne de prenses. Böylece uzaklara gitmiş ve en çok sevdiği şeyi yapmış. Ondan sonra da adı Masalcı Sven olmuş.